Geleceğin insanına hükmedecekler, hayatına muazeneye tabi tutmuş olanlar olacaktır. Geleceğin temiz tohumları, tümbürleri, semaya doğru serçekmiş, dal budak vermiş, muhteşem, mübarek, secere-i mübareşeleri, mübarek insanları, İslami muvazeneye riayet etmiş kimseler olacaktır. İslam'ın hastalık saydığı şeylerden iptinar edenler, hastalıktan kaçayım derken başta hastalığa düşmemiş olanlar, İslam'ın gösterdiği muvazeneyi bulanlar, Allah'ın nimetleriyle ölünü kibir ve gurur çalın satanlar değil, ama beni tarafta kefela ve fecerenin baskısı altında hisset gösterenler, zillet gösterenler, aşağılık duygusu içinde kıvrım kıvrım kıvrananlar, bunların da insanlıkla alakası yoktur. Bunlar da marazi ruh içindedirler. Bunlar da bir bakıma deli, bunlar da bir bakıma ruhlarıyla ve kalpleriyle bütünleşememiş zavallı sefil varlıklardır. Bunun ortasında şu vardır: İnsan Allah'a ve Rabbin'e karşı yüzü yerde, ehli imana karşı alabildiğine mütevazi tavazu kanatları yerden. Fakat dinsizlik, imansızlık, küfür ve ilhât karşısında başı yüce bulutlar kadar yüksek, yüce şayikalar kadar alî, muhteşem tepeler kadar sarsılmaz olacaktır. Müminlere karşı refik ve şefik, İlhada, inkara, ateizme, inkarcılığa karşı da alabildiğine çetin mi çetin, aşılmaz bir tepe olacaktır mümin. Bir tarafında kibir ve gurur var, öbür tarafında zillet ve sefalet var. Ortasında Resul-i Ekrem'in yolu var, getirdiği muvazene var, tevazu var. O en korkunç düşmanları karşısında dahi, en cesaretli bir insan olarak tanınmıştı. İşte meydanların Şahi Merdan ı Merdan'ı, Hayder'i, Kerrar'ı, damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu an. biz muharebelerde sıkıştığımız zamanda Resul-i Ekrem'in yanına zığınırdık diyor. İşte Hüneyn'deki durumu, ya Hazreti Haris ve Yahut Hu'l-Abbâs ibn Abdülmuttalib atanın zımamından tutmuş. Enen Nebi la kezib diyor. Ben peygamberim ve yalan yoktur atını Mahmuzayibler'e doğru gidiyor. O düşmanın çokluğu karşısında yılgınlık göstermiyordu. Fakat aynı Nebi alın. Oradaki istişamlaşan ruhuyla, dünyalara sığmayan ruhuyla tek başıma kalsam dahi bu davayı götüreceğim diyen ruhuyla, teşhem ruhuyla haykırmasına karşılık, Medine'ye, Mekke'yi, Mükerreme'ye merkubuyla girerken, o kadar bir tevazu içinde giriyor idi ki, atı eğerin, başı mübarek atının eğerinin kaşına değecek kadar iki rüklümdü, diyor Hazreti Aişe radıyallahu anh Atının üzerinde, markubunun üzerinde başı, evlerin taşına değecek kadar iki büklümdüm. Bu mana şunu ifade ediyordum. Ey Kabe'nin Rabbim! Kabe'yi haram yapan Rabbim! Kabe'de kan dökülme ve kitar cidali haram eden Rabbim! Ben Kabe'ye giriyorum ama sana karşı tevazu içinde ve iki büklümüm diyordum.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 Rasulullah tüm hayatını bu anlayış içinde geçirmiştir. Bütün hayatını. Bir sahabi anlatıyor. Ramazan şerifdi, oruçtu. Kendisine bir bardak süt verildi. Ashab onun hoşuna gidebilecek şeyleri bazen yaparlardı. O bir bardak süt aldı ağzına götürdüğünde hemen bardağı dudağından uzaklaştırdı. Bunun içinde bir şey var dedi. Dediler evet yara sülallah balı da seversiniz. İçine bir damla bal damlattık tatlı olsun diye. Ama ana la uharimhum. Walla kum man tavada rafaullah ve man tekabra vadaullah. Taberan ibadet rivayet ediyor. Ben böyle içine bal karıştırılmış sütü haram kılmıyorum. Ne var ki kim bir olursa yemesinde, içmesinde, giymesinde bütün hayatında.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 Nebi'nin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüdük ki i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek makamını. Başı arşa şıkkı tevazu gösteriyordu. Bu tevazu biraz irfanla mefsuden mütenatiptir. Kendisi hikaye eder Cibril'in durumunu. Cibril onu, onu ondan zaten onu da ondan dinlemek lazım. Cevahir kadrini cevherf-i olmayan bilmez. Kaba Bakırcı kaba, demirci, altını, gümüş anlamaz. Cibril'i Hz. Muhammed anlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de Cibril anlar. Kadıyaz'ın naklinde şunu görüyoruz. Miras da o meçhul, o mevcudu meçhul at neyse, onun sırtına bineceği zaman, böyle bir şereften ötürü at alabildiğine serkeşleşti. Yerimde duramıyor, alabildiğin oynayıp duruyordum. Cibril şu sözü söyledi ona, مَا رَكِبَتَ اِلَىٰلْا نِسْتُهُ اَوْكَمَا Şu ana kadar bunun gibisi senin sırtına binmedi, deyince diyor ki, فَرْحَتَّ عَرَقَمْ At kan içinde kaldı, tebeden ter içinde kaldı. İşte bu Cibril'in Hz. Muhammed'i tanımasın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 Büyük Allah'ın huzurunda görmesine inanıyorum gibi tarzlandıracağım. Gafil, gafil, ölü ölü ve anlamsız tasışlar içinde bulunanlar. miskîdül minelme sakin. İnanıyor musunuz Allah'a? miskîdül minelme sakin. Dilencilerden bir dilenci. Her şeyin Allah'a muhtaç bir dilenci. Ciddiyle, cesediyle, aklıyla, ruhuyla, her şeyin Allah'tan emanet almış bir dilenci. Fakirlerle oturuyor. Salim İbni Kasım, büyük muhaddit tefsirci Muhammed İbni Mukatil'in kapısında. Soluklar birbirini kovalıyor <gülüyor> heyecan heyecan üstüne. Soluklar birbirini kovalıyor, heyecan heyecan üstüne. Saygıdeğerde anla nasır bağlamış Muhammed ibni Mukatil. Kapısında başka şeraplı bir insan Salim ibni Katiil. Soluklarla sabah hayat kalkar kalkmaz kapısına koşuyor. Ante imamuna, üdullah azda ve Celle'lana diyor. Sen imam mısın? Ne olur Allah aşkına bize dua ile diyorum. Dua eylediyor. Ortalığı şiddetli bir fırtına kasıp kavuruyor. Zelzeleler birbirini takip ediyor. Taş taşın üstünde kalmıyor. En imamuna üdü Allah azze ve cel diyor. O, şu mütevazane mukabelede bulunuyor. Ah ya leyteni lem'ekum akun li helakikum. Ne kadar arzu ederdim sizin helakınıza sebep olan olmayayım.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 Allah Celle celalü insanların içine vallaha bu sıbat salmıştır. Kendine hakir görerek el açtı dua duaya Muhammed Muhammed'imdi mukakkil dua ettim. Allah belayı ve baydafı refet ki memleketinizden diyordum. Kulda Allah karşısında çekifi ve dara bakın. Bir de kulun kendisine bakışına bakın. Hazreti Muhammed'in duasına bakın. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük senin nazarında küçük eyleme diyor. diyorum? Ne bunu Allah'ın insanlar nazarında küçük esen bir zararı yok. Ama senin nazarında beni kıymetle ile demektir. Aziz Müslüman. insan büyük sen mütevazi olursa bu Allah'a kurbiyatının. Allah'la münasebetinin kuvvetinin ifadesidir. Büyüklüğünü kebbarlıkta kullanıyorsan, büyüklüğü ile başkalarını arzuyorsan, tahakküm yapıyorsan, o ciddi dilemeyeceği farkına varamayacağı bir küçük rüyava kendisini mahkum etmiştir. Koca Yavuz, Sevgidina Yavuz Selim, Koca Yavuz. ben öyle diyorum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 Burası çaldıran, burası mert burası da Ridaniye. Dünyayı bir baştan bir başa gözen ve iki dara dünyayı az gören koca Yavuz. Nedim ile otururken bir gün, köleler yanından verirler. Boyunlarında tasmalar, kulaklarında halkalar vardır kölelerin. Nedim'ine sorar sultanın nedir bu kulaklardaki halkalar? Dersi hükümdarın köle olduklarının amaratıdır. Ah ne güzel şey. Çekil bir altada ben de takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim. Yavuz. Zembirli gibi sert alabildiğin akıllı kırk yaran. Alabildiğin hakşinatı hak veren hak bir şevhün islamı var Yavuz'un. Yavuz nasıl hak eder? de o kadar hak Yavuz'un yanında atını sürüyor. Cihan hükümdarının yanında yürüyor. Ve Yavuz bu danışmanın asla yanından ayrılmıyor. Bu müskit sakal asla yanından ayrılmıyor. Bu büyük lidar dilmadanın asla yanından ayrılmıyor. Ve ama Yavuz yine de Yavuz bir yanlışlıktan ötürü çok sevdiği Paşası Sinan'ın başını kesecek kadar, kestirecek kadar Sert haklara sesin kararlı Yavuz Zembillinin atının ayağından bir parça çamur Yavuz'un şubbesine susuyor Hocam hükümdar Şevhül İslam'ın endişesine mahal bırakmadan dönüyor ve tebessümle şöyle diyor Hocam herkes fanidir Ben de faniyim bir gün öleceğim ben de, sana bir tavsiyem, bir racam var. Bu vasiyatın daha mal yerine getirilsin. Şu senin mübarek hapçının ayağından sıçrayan çamurlu cübbemi arzu ediyorum çöpenime sarın, Rabbin huzuruna vurunla gitmek istiyorum. Büyüklerde büyüklüğün alameti haddini bilmek ve tavacıdır. Küçüklerde küçüklüğün alameti kabına sığmamam.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 Kibir ve gurura düşüp o gayada boğulmaktan da masu ve müstakim olan tevazu bizleri serfüraz eylesin.